Erimiş bedeniyle Fısıldıyordu ilginç Yaramı sarma Yaram derindir Ümraniye'de En öndeydi o Bir yudum su istedi Yoldaşları akar suyu bir damlalığa sığdırıp Getirdiler İsteği bir avuç Kar olsaydı Bir koşuda çıkıp torosların doruğuna Getirirlerdi Sıcaklar Bela değil, kerbelaydı. belaydı. Kumaşlardan, kartonlardan, iplerden yaptıkları bir Söğüt'ün gölgesine uzattılar ilginci. ilginç, taze, serin delikanlı Söğüt'ünün soluğu hayattı o. İnsanlara hayat taşırken yangın çıkardı yanaklarında. Öylesine utangaç, öylesine güzel.